Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala ve vebaat. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın kulları üzerindeki Hakkı isimli kitabımızın 51. sayfasından okumaya devam ediyoruz. Kendisine karşı doğru ve samimi olunması Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. İbni Kayyım el-Cevziye Medar-ı Cül doğruluğu şöyle tarif eder. Bu en üstün topluluğun derecesidir. Öyle ki saliklerin bütün dereceleri ondan çıkar. O en doğru yoldur. Onun üzerinde yürümeyen, helak olmuş sapıklardan olur. Münafıklar müminlerden, cennetlikler, cehennemliklerden onunla ayırt edilir. İbadetlerde Allah'a doğru davranmak, onların Sadece Allah'a yöneltilmesi demektir. Doğruluk ister erkek olsun ister kadın olsun herkeste bulunması gereken bir özelliktir. O müminlerin niteliğidir. Doğruluk kulun Rabbine sığındığı yerdir. Cennete götüren yoldur. Allah'a doğru olmak ondan çekinmek ve sakınmak demektir. İnsanın yalandan da sakınması gerekir. Çünkü o cahillerin özelliği ve acizlerin hilesidir. Yalan, Müslümanın sakınması ve uzak durması gereken en kötü niteliklerdendir. O sapıklığa götürür. Sapıklık ise cehenneme götürür. Mü'mine gereken müminlerin niteliğini taşımaktır. Bu ten niteliklerden biri doğruluktur. Çünkü o güven demektir. Allah'a güvenen kimseye Allah da güvenir. Kendisinin gözetilmesi yani kendisinden korkulması Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Kulun Rabbinin kendisine yakın olduğunu ve gördüğünü düşünerek onu gözetmesi gerekir. Her ne kadar kul Rabbini görmüyorsa da Rabbi onu görmektedir. O Kulunun gizlisini, açığını, içini, dışını, her şeyini bilir. Kullarının hiçbir şeyi ona gizli kalmaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Namaza durduğunda ve secde edenler arasında eğilip kalkarken o seni görür. Şu ara suresi ayet 218-219. Nerede olursanız... O sizinle beraberdir. İbrahim suresi ayet 34. Ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hadid suresi ayet 4. Yüce Allah arşına istiva etmiş ve zatıyla yaratıklarından ayrı olduğu halde ilmiyle onların yanında olarak yarattıklarını bilir. Duyar, görür. Onların sözlerini duyar, yerlerini görür. Gece veya gündüz, karada, denizde veya havada, evlerde veya çöllerde gizledikleri ve fısıldadıklarını bilir. Mü'mine gereken daima Rabbini gözetmesidir. Küçük büyük her şeyde gözetmesi gerekir. Çünkü Allah yapılan davranış ve söylenen sözleri bilir. Allah ilmi, gücü ve otoritesiyle kullarının yanındadır. O korumak, gözetmek, desteklemek ve doğruya yöneltmek suretiyle kullarının yanındadır. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah korunup sakınanlara ve iyilik edenlerle beraberdir. Nahl suresi ayet 128 Müminin Allah'tan korkup sakınması gerekir. Bu onun Rabbini gözetmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara karşı da iyi huylu ol. Hadis tirmiyzi de geçmekte. Mümin her zaman yalnızken ya da kalabalıktayken yolculukta veya yolculuk dışında Allah'tan korkmalıdır. Çünkü Allah onu görmektedir. Allah'tan korkup sakınmak onun sana ceza vermesine gazap etmesine engel olur. Allah'tan korkmak ve indirdiğine inanmak ancak Mevla'yı gözetmekle gerçekleşir. Kim Allah'a gözetir ve Allah'ın da kendisini gördüğünü bilirse günahlardan vazgeçer. Cehennemden uzak durmak cennete yakın olmak üzere ibadetlere yönelip onları yerine getirir. Haramlardan uzaklaşıp onları terk eder. Ve böylece yaratıcısına sığınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah kıskanır. Allah'ın kıskanması kişinin Allah'ın haram kıldığını yapmasıdır. Hadis Tirmizi'de geçmekte. Bir başka hadiste de şöyle buyurmuştur. Allah'ın emirlerini koru ki o da seni korusun. Allah'ın emirlerini koru ki onu daima karşında bulasın hadis-i de geçmekte. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz kendinize göre kıldan ince hareketler yapıyorsunuz. Halbuki biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici günahlardan sayardık. Hadis Buhari'de geçmekte. Günahların hafife alınması ve ona aldırış edilmemesi Allah'tan korkmamanın ve günah konusunda onu gözetmemenin delilidir. Hadiste şöyle buyurulmaktadır. Mümin günahlarını altında oturduğu bir dağ gibi görür. Onun üzerine yıkılmasından korkar. Facir de günahlarını burnunun üzerinde gezen bir sinek gibi görür. Allah'tan korkan kimse günahlarını çok görür. Kendisini hesaba çeker. Bu ancak Rabbinden korktuğu ve onu gözettiği içindir. Tek başına kaldığın anlardan sakın, yalnızım deme, bil ki seni bir gözeten var. Allah'ın bir an bile gafil olduğunu zannetme, ona hiçbir şey gizli kalmaz. Kendisinden sakınıp korkulması Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Takva kendinle Allah'ın azabı arasına bir engel koymandır. Bu emredilenleri yapmak, yasaklananları terk etmekle olur. Takva sahipleri cennetliklerdir. Bundan dolayı insanın sevabını isteyerek, cezasından korkarak Allah'tan sakınması gerekir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali Ümran Suresi Ayet 102 Takvanın yeri kalptir. İnsanın içinde Allah'tan sakınması, dışından da ona isyan etmesi mümkün değildir. Çünkü dış için ancak bir yansımasıdır. Nice insan günah ve isyan üzere yaşarken kendisine nasihat edilince iman buradadır der ve kalbine işaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haberiniz olsun. Vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. İnsanın kalbinde iman ve takva olduğu halde bedeninde günahlar ve isyan görülmesi akla uygun değildir. Vallahi kalbi düzgün olursa bu organlarından açıkça ortaya çıkar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Talak suresi ayet 2 ve 3. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Talak suresi ayet 5. Kim bir şeyi Allah için terk ederse Allah o kimseyi terk ettiğinin yerine daha hayırlısını verir. Niye olmasın? Bana bunu ona garanti eden Allah'ın kendisidir. O bir şeye ol derse o hemen olmaz mı? Birçok kimseye kendilerine haram kılınan şeyleri Allah rızası için terk ettikleri için Allah terk ettiklerinden daha hayırlısını vermiştir. İnsan Rızkı ve hastalıklardan kurtulmayı istemekte aceleci olmamalıdır. Çünkü Allah bu konuda zaten söz vermiştir. Fakat kulunu denemek için yani yaratıcısına ibadet etmeye, ondan korkmaya ve sakınmaya davet edecek mi? Yoksa isyan mı edecek? Günahından tevbe edecek mi? Yoksa güne işlemeye devam mı edecek diye bunu geciktirebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi dua ettiğinde acele etmedikçe yani dua ettim, dua ettim, dua ettim de Allah duamı kabul etmedi demedikçe duası kabul edilir. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Takva ile insan için ilimde artış, korunmada artış ve hidayette artış meydana gelir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyorum. Hadis Müslüm'de geçmekte. Allah'tan sakınmak ve ondan korkmak cennete girme sebeplerinden biridir. Kalbin ve organların düzelmesi takva ile olur ve kul böylece korkuyla ümit arasında yaşar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, idarecilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Hadis Tirmizi, Ahmet ve hakimde geçmekte. Takva her işin temelidir. Günah işlemeye engel, hayır işlemeye ve ibadet etmeye, ve bunları çok, çok yapmaya teşvik edicidir. Müminin Rabbinin rızasını kazanması için gizlide ve açıkta ondan korkup sakınması gerekir. Kendisine tevekkül edilmesi Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Tevekkül, yakînin kesin imanın sonuçlarından biridir. Yakîn iman gücüdür. Öyle ki sanki insan... Allah'ın ve elçisinin haber verdiğini, yakininin gücünden dolayı gözüyle görür. Çünkü yakin, köklü ve kendisinde hiç şüphe olmayan imandır. İbn-i Kayyım, medaric Salik'inde yakini şöyle açıklar. O imandandır ve ruhla bedenin durumuna benzer. Arifler onunla birbirine üstünlük sağladılar. Yarışmacılar da o konuda yarıştılar ve amel edenler ona koştular. İbn Recep Camiul Ulum vel Hikem'de tevekkülü şöyle açıkladı: O bütün dünya ve ahiret işlerinden iyi olanları çekmede, zararlı olanları defetmede samimi olarak kalbin Allah'a dayanıp güvenmesidir. Tevekkülü gerçekleştirmek Allah'ın yaptığı takdirlerin sebeplerine sarılmaya aykırı değildir. Çünkü Yüce Allah tevekkülü emretmekle birlikte sebepleri yerine getirmeyi de emretmiştir. Organlarla sebeplere sarılma ona itaattir. Kalpte ona tevekkül etme ona imandır. Kim Allah'a tevekkül ederse ona yeter. Bu iki mertebede yani Yakîn ve tevekkülde insanın dünya ve ahiretteki maksada hasıl olur. Rahat eder, huzurlu ve mutlu olarak yaşar. Çünkü Allah ve Resulünün haber verdiklerinin hepsine kesin olarak iman eder ve yüce Allah'a tevekkül eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yetmiş bin mümin cennete hesaba çekilmeksizin... Ve azap edilmeksizin girecektir. Bunlar kendilerine rukye yapılmasını istemeyenler, uğursuzluğa inanmayanlar, şifanın Allah'tan olduğuna inanıp dağlama yapmayanlar ve her konuda Allah'a dayanıp güvenenlerdir. Yetmiş binin her biriyle birlikte yetmiş bin olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah'ın yarattıklarına lütuf ve merhametine bak. Allah'ım hamd ve minnet ancak sanadır. Böylece hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete gireceklerinin yekunu çok büyük bir rakam tutmaktadır. Allah'ım bizi onlardan eyle. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği şartların mevcut olması gerekmektedir. 1- Başlarına bir şey geldiğinde birisinin kendilerine okumasını istemeyenler. 2- Hastalandıklarında birisinin vücudunun çeşitli yerlerinin dağılamasını istemeyenler. 3- Çeşitli şeylerde uğursuzluk olduğunu ileri sürmeyenler. 4- Rabbine tevekkül edenler yani sadece Allah'a dayanıp güvenenler. Sözün özü. İnsan sadece Allah'a tevekkül eder. Sadece O'na sığınır. Sadece Allah'tan yardım ister. Böylece O'nun her şeyi Allah için olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi evinden çıktığında Bismillah tevekkeltü Allah, ve la havle ve la kuvvete illa billah yani Allah'ın adıyla Güç ve kuvvet ancak kendisinde olan Allah'a dayanıp güvendim derse, ona melekler tarafından sen doğruya iletildin, korundun ve işin görüldü denilir. Ve şeytan ondan uzaklaştırılır. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Şeytan, öbür şeytana şöyle der. Doğruya iletilen, işi görülen, ve korunan birisine ne yapabilirsin? Hadis Tirmizi, Nese'yi ve Ebu Davud'da geçmektedir. Allah'a tevekkül etmek, Müslüman'ın şeytandan kaçıp sığınacağı muhkem bir kale ve sağlam bir zırhtır. İbrahim ateşe atıldığında son söylediği Allah bana yeter o ne iyi vekildir cümlesiydi. Daima kendisine tevekkül edilenlerden hemen şu cevap geldi. Biz de ey ateş İbrahim'e serin ve esenlik ol dedik. Enbiya suresi ayet 69. Tevekkül sonucu büyük bir amel ve müminde bulunması gereken niteliktir. O Allah'a kulluğun mükemmelliğini gösterir ve Allah'ın kulları üzerindeki haklarından birisidir. Dinde doğru olmak... Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Bize bu konuda Allah azze ve celle'nin şu sözü yeter. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanların üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size söz verilen cennetle sevinin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey var. Orada size istediğiniz her şey var. Bütün bunlar o bağışlayan, o esirgeyen Allah'tan bir ağırlama olarak size lütfedilmiştir. Fussilet suresi ayet 30 ve 32. İbni Kesir rahim tefsirinde şöyle der. Bunlar yüce Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere göre inancında samimi ve Allah rızası için amel eden, Kimselerdir. Allah'a kavuşuncaya kadar böyle kalanlar yani O'na ait görevlerini yerine getirmede doğru olan kimselerdir. Müslümin sahihinde ve neseyide Sufyan bin Abdullah Es-Sekafi'nin rivayet ettiği şu hadis vardır. Resulullah'a Allah'ın Resulü bana İslam'la ilgili öyle bir söz söyle ki onu senden başka kimseye sormayayım dedim. O da Allah'a inandım de sonra dost doğru ol cevabını verdi. Tekrar Allah'ın Resulü benim hakkımda en çok korktuğun nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinin ucunu tuttu işte bu dedi. Yüce Allah'ın emrettiği gibi doğru olan kimse Allah'ın kendisine verdiği müjdeye sevinsin. Çünkü o dünyada ve ölüm anında ruhları al, ruhları almayan melekler indiğinde ahirete götürülürken korkmayacağını bilir. Dünyayı terk ettiğinde de üzülmez. Çünkü onlar yani melekler ona kötülüğün gidip iyiliğin ortaya çıktığını müjdelerler. Yine ona ölürken kabrinde ve yeniden diriltilirken müjdelerde bulunulur bulunurlar. O da verilen nimete Allah'ın rahmet etmesine ve Rabbinin razı olup gazaplı olmamasına sevinir. Melekler dünya hayatında müminlerin dostlarıdır. Çünkü onlara rehberlik ederler. Allah'ın emriyle onları korurlar. Ölüm anında ve ahirette onların yanındadırlar. Kabirlerde sura üfürülürken ve yerinden diriltilirken, Onları yalnızlıktan kurtarırlar. Müminleri sırattan geçirip içlerinde canın istediği ve gözün hoşlandığı her şeyin bulunduğu naim cennetlere götürürler. Bunlar yüce Rabbin nimeti, ziyafeti ve lütfudur. Allah'ın dostları korkmayan, üzülmeyen Allah'ın Rab olduğunu söyleyip onun emrini kabul edenler. İlim ve amelleriyle doğru yolda olan kimselerdir. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler vardır. Hayatı boyunca Allah'a ibadet ve O'na devam etmekle doğru olan kimse, Allah'ın izniyle her türlü kötülük ve beğenilmeyen şeyden emindir. O, Allah'a ibadetten ayrılmayan, Cennetliklerdendir. Bu düzgün bir şekilde yaptığı iyi amelleri gerektiren Allah'a imanın karşılığıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Rabbimiz Allah'tır, deyip sonra dost doğru olanlar işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet halkıdır. Yaptıklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Ahkaf Suresi Ayet 13 ve 14 Dininde doğru olmak, ondan sapmamak, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak ve uzak durmak, ibadetleri yerine getirmek, amel, söz ve keyfi arzu olarak çirkin olanları terk etmek Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Ki böylece bunları yapan korkuları olmayanlardan ve üzülmeyenlerden olur. Kendisine ibadet edilmesi, hükmüne başvurulması ve boyun eğilmesi Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Mutlaka kendisine boyun eğilmesini emrettiği şeylere uyup yasakladıklarından sakınılması ancak kendisinin ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şeylerle kendisine ibadet edilmesi Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Kul Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde gelenlere boyun eğer ve onlara teslim olur. Kendisinin hükmüne başvurmaları ve başkasının hükmünü kabul etmemeleri Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte kafirler onlardır. Maide suresi ayet 44. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte zalimler onlardır. Maide suresi ayet 45. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar yoldan çıkmışlardır. Maide suresi ayet 47. İman ancak şu üç şeyle doğru olur. 1- Her türlü çekişme ve tartışmada Allah'ın ve elçisinin hükmüne başvurmak. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Nisa suresi ayet 59 Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir. İşte Rabbim Allah budur. Ona dayandım, ona yöneldim. Şura suresi ayet 10. 2- Verilen hükme razı olunması ve memnun kalınması, herhangi bir sıkıntı ve rahatsızlık duyulmaması. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Hayır, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olmazlar. Nisa suresi ayet 65. 3. Verilen hükmün kabul edilmesi ve onun ağırdan almadan ve değiştirilmeden uygulanmasıyla... Tam bir teslimiyetin meydana gelmesi. Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Allah ve Rasulü bir işte hüküm verdiklerinde artık iman eden bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ahzab suresi ayet 36. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman iman edenlerin sözü ancak... İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte unduklarına erenler bunlardır. Nur suresi ayet 51. Allah'ın kitabında indirdiği ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hükümlere boyun eğip onları kabul etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların arasında sarıldıkları ve onun üzerinde doğru olarak hareket ettikleri takdirde asla sapıtmayacakları bir şey bıraktığını, bunun da Allah'ın kitabı ve kendi sünneti olduğunu açıkladı. Müminin üzerine düşen, Allah'ın ve Peygamberinin hükmünü duyduğunda, buna boyun eğmesi, söz ve davranışıyla ona rıza göstermesidir. Bunun tasdiği, Yüce Rabbimizin şu sözleridir. Aranızda hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman iman edenlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte unduklarına erenler ancak bunlardır. Kimler Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, onun azabından korunursa işte büyük başarıya erenler onlardır. Nursu Resayet 51-52 Allah'ın ve Rasulünün hükmünden ayrılan kendine zulmetmiş, Allah'tan ve cennetlerden uzaklaşmış, şeytana ve cehenneme yaklaşmıştır. allah Teala şöyle buyuruyor. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman hemen onlardan bir grup yüz çevirirler. Eğer hüküm kendi lehlerine olursa itaat ederek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şübhe mi ettiler? Yoksa Allah'ın... Ve elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerdir. Nur Suresi ayet 48-50 Yine müminin üzerine düşen Mevlasına doğru, düzgün, ibadet ve kulluk etmek için elinden gelen çabayı göstermektir. Kendisine hayra karşı gevşek ve tembel görürse nefsiyle mücadele eder. Eğrilik olmayan doğru yolda olması için mümkün olduğu kadar onu... Zorlar. Allah'a kulluk ve O'na isyan etmekten uzak durmak için nefsiyle mücadele edenler Rab'lerinin hoşnutluğunu hak ederler. Nefisleri yücelir, hoşnutluk ve teslimiyet makamına ulaşır. Onlar Allah'a O'nu görüyormuş gibi ibadet ederler. Onlar O'nu görmeseler de O onları görür. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bizim için çaba sarf edenleri elbette yollarımıza iletiriz. Allah iyilik edenlerle beraberdir. Ankebut suresi ayet 69 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsiyle nasıl mücadele ettiğine, Rabbinin izniyle önceki ve sondaki günahları affedildiği halde geceleyin namaz kılmaya nasıl teşvik ettiğine iyice bir bak. Aişe radiyallahu anhanın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları yarılıncaya kadar namaz kılardı. Ona Allah'ın Resulü Allah senin önceki ve sonraki günahlarını affettiği halde niye böyle yapıyorsun dedim şu cevabı verdi. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Peygamberimizi güzel bir örnek edinmek bize Uygun Ve Gerekli Değil Midir? Çünkü O Önceki Ve Sonraki Günahlara Affedilmişken Gece Ayakları Yarılıncaya Kadar Namaz Kılıyordu Vallahi Yarın Allah'ın Bize Ne Yapacağını Bilmiyoruz Ancak Rabbimiz Hakkında da Bulunuruz Onun Rahmetini Umar Azabından Korkarız Vallahi Allah'ın Rızasını Kazanmamız Ceza Ve Gazabından Kurtulmamız için Gayret Göstermemiz ve Allah'ın dininde Doğru olmamız gerekir Muaz bin Cebel Radiyallahu anh şöyle anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bayna şöyle dedi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun Ben Allah ve Resulü En iyi bilendir dedim O Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Onların Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a Hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır Cevabını verdi Sonra bir süre yürüdü ve Muaz bin Cebel dedi, buyur Allah'ın Resulü emrine amadeyim dedim. O kullar bunu yaptıklarında kulların Allah'ın üzerindeki hakkı nedir biliyor musun dedi. Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir buyurdu. Hadis Buhari'de geçmekte. İbn-i Hacer Fethülbari de şöyle der, ''Kişinin nefsiyle mücadele etmesi en mükemmel mücadeledir.'' Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, ''Kim Rabbinin divanında durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden men etmişse.'' Zariyat Suresi ayet 40, ''O nefsi günahlardan men etmekle olur.'' Onu şüpheli şeylerden alıkoyar. Ahirette mevcut olması sebebiyle mübah olan istekleri çok yapmasına engel olur. Birçok kişi alışmaması için ona karşı yakın görünür ve onu şüphelilere çeker. O da harama düşmekten emin olamaz. Nefsin iki özelliği vardır. 1- Şehvetlere dalmak. 2- ibadetlerden sakınmak. Nefis mücadelesi ancak buna göre olur. Ahır davana en Rabbil alamin.